Biraz sibernetik düşünelim. Ee, organizma açık radyo. Deprem olduğunda yanınızda. Kopenhag'da gösteri yapmak istiyorsanız orada bir parçanız. Doğal olarak çok güzel maddi ve manevi değerleri olan bir organizma. Ve artık siz kurduğunuz ama o kendi kendine gitmeye başladı. Artık kurucuların... Bak, tüylerim diken diken oluyor. Ne evet. kadar güzel ifade evet, ediyorsun. Evet, evet. Yani Bizden o bir organizma kaçtı. ve yaşamalı. Onun için arkadaşlar, bu organizma çok güzel bir ergen oldu. İyi bir yetişkin olmasını istiyorsanız 343-41-41'e. Açık Radyo, kızım Ekin ile Yaşıt. İkisi de gözümün önünde emekledi, ayağa kalktı, yürüdü, sorular sordu, sorguladı, düşündürdü. Her baba gibi hep biraz kaygılandım ikisi içinde. Başlarına bir şey gelmesinden belli etmemeye çalışarak hep endişe ettim. Baba yüreği işte. Yaş günlerini kutlarken içimden beraber geçirdiğimiz yıllara şükranlarımı andım. Onlar büyüdü, serpildi, güzelleşti. Ben biraz daha yaşlandım. Dahası okul çağına geldiklerinde harçlık vermek icap etti. Onlar harçlık isterken, ben verirken utandım. Kızım da açık radyoda 15'lik delikanlı oldular. Artık sesleri daha güçlü çıkıyor. Sorup sorgulamaları daha keskin. Hepimizin geçtiği o zorlu ergenlik dönemindeler. Birlikte geçirdiğimiz yıllara, yaşananlara güvenip yetkin, erişkin olacakları günleri hayal ediyorum. Kendine yetebilmelerini, mutlu olmalarını, hayatı ve insanları her zaman olduğu gibi... Sevmelerini diliyorum. Onlara güveniyorum. Radyomuz 15'lik delikanlı oldu. Şimdi haçlık verme zamanı dostlar. Utandırmadan ona destek olma zamanı. ve şimdi ailem destek veriyordu. Sonra ben de düşündüm taşındım aileme sorayım dedim. Ya siz niye destek veriyorsunuz diye. Niye bu radyolara destek vermiyorsunuz da niye buraya destek veriyorsunuz diye. Onlar da sonra... Ee, sizin arkanızda bir kuruluş olmadığını açık radyonun ee, ve bunu bu yapılan bağışlarla şey yaptıklarını anlattılar o yüzden de e, ben de sevdiğim için. Ufak çaplı ve bağışta bulundum. Evet, e, harçlıklarını evet. biriktirerek e, destekle evet. bulunuyorsun. Burada nasıl bir ekonomik planlama yapıyorsun günlük hayatında? <gülüyor> nasıl ekonomik planlama Yani Haçlığının tümünü Açık Radyo'ya veremezsin evet. çünkü okula gidip geleceksin. Nasıl bir planlama, nasıl bir, Aslında, bir biriktirme yöntemin be, var? Ben de harçlık diye bir şey yok da hani e, hani harçlık genelde hani şey hafta sonları falan verilmiyor ama genelde evet. benim annem Harçlık vermiyorlar ama bayramlarda falan çok fazla topluyorum. O yüzden harçlığa da gerek duymuyorum. Çünkü zaten <gülüyor> işte Allah. her yere gittiğimizde annem ve babam ediyor. <gülüyor> o, yüzden <gülüyor> o yüzden gerek olmuyor. Ben de zaten bayramlardan topladığım paralardan bütçeme uygun olduğu kadar açık radyoya destek verdim.